ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تغ ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستقل الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet kardeşlerim inşallah bu yapacağımız derste Rabbim bana ve sizlere kolaylık versin. Anlatma ve anlama açısından. Şimdi şöyle bir soru var kardeşler. İslam'ın işte yeni çıkan ve ahbaş olarak tanınan cemaat hakkında görüş sunulmuş. Yani bu cemaata karşı tutumun ne nasıl olmalı, ne olmalı ve bunların akidedeki yanlışlıkları nelerdir? İnşallah bunlara cevaben bu dersi yapacağız. Evet, bir olan Allah'a hamdolsun, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan peygamber ve vesselama onun aile, halkına ve ashabına salat ve selam olsun. Şimdi fetva ve ilmi araştırmalar komisyonuna bu yönde yani cemaat ile ilgili ve bu cemaatin Lübnan'da ikamet eden lideriyle ilgili sorular ulaşıyor. Bu cemaatin Avrupa, Amerika ve Avustralya'da da faaliyetleri bulunmaktadır. Komisyon bu sebeple cemaatin yayınlamış olduğu fikirlerini ve itikatlarını açığa çıkaran kitap ve makaleler üzerinde yaptığı inceleme ve değerlendirmelerden sonra bütün Müslümanlara şu esasları açıklamışlardır. Şimdi birincisi Abdullah bin Mesud'dan, Allah ondan razı olsun radıyallahu anh, rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Hayrun nasi karni, yani insanların en hayırlısı benim dönemimde yaşayanlardır. Fümme'llezîne yalûnehum sonra onlardan sonra gelenler. Fümme'llezîne yalûnehum sonra da onlardan sonra gelenlerdir buyurmuştur. Bu hadisi riva hul Buhari ve Müslim. Yani İmam-ı Buhari rahmetullahi aleyh ve Müslim rahmetullahi aleyh rivayet etmişlerdir. Muttafakun aleyh olan bir hadistir. Sayı bir hadis. Bir de bu konu hakkında yani bu hadisin değişik rivayetleri de bulunmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şeriflerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize namaz kıldırdı. Sonra bize yüzünü döndü ve bize gözyaşlarının aktığı ve kalplerin ürperdiği beli bir öğüt verdi orada bunlardan birisi ey Allah'ın elçisi sanki bu veda eden kimsenin öğüdü gibiydi. O halde bize neyi tavsiye edersiniz diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahu Teala'dan korkmanızı ve başınızdaki emir Habeşli siyah bir köle bile olsa ona itaat etmenizi vasiyet ediyorum. Zira sizden kim benden sonra yaşarsa dinde çok ihtilaflar görecektir. Bu sebeple benim sünnetime ve hidayeti bulmuş raşit halifelerimin sünnetine sarılın. Onlara azı dişlerinizde sarılırcasına sarılın. Dinde sonradan çıkarılan şeylerden sakının. Çünkü dinde sonradan çıkarılan her şey bidattır. Her, her bidatta dalalettir, yani sapıklıktır. Bu faziletli asırların en belirgin özellikleri ve insanların genelinde uyandırdığı tesir, tüm işlerinde kitap ve sünnetin hayatlarına hakim olması, Kur'an ve sünnetin kim olursa olsun herkesin sözünün üstünde tutulması, her türlü algılayışta Kur'an ve sünnetin herkesin sözünden daha evla sayılması, sünnetin ve Kur'an vahyinin Arap dili ve şer'i kaideler ışığında anlaşılması, şeriatın bütün külliyatıyla tamamının bütün cüz'iyatı ve ahadıyla kabullenilmesi, müteşabih metinlerin muhkem olanlara yorumlanmasıdır. Bu yüzden onlar şeriat üzere yaşamışlar ve tatbik etmişlerdir. Ona sımsıkı sarılmışlar, ona ne bir ilave ne de ondan bir eksiltme yapmışlardır. Hayatlarına tatbik ettikleri her türlü hatadan ve zelleden uzak olan bu öğretiye nasıl ilave veya eksiltme yap, yapsınlardı ki evet kardeşlerim Resulullah aleyhissalatu vesselamın övgüsüne mazhar olan bu iki nesilden sonra gelenlerin arasında bid'at ve hurafeler yaygınlaştı her düşünce sahibi kendi fikrini beğenir oldu şer'i metinler terk edildi heva ve heveslerine göre Tevil ve tahrif edildi. Böylece o emin peygamberi sıkıntıya soktular. Müminlerin yolundan başka yollara saptılar. Allah Azze ve Celle Nisa suresinde mealen şöyle buyuruyor. Kim kendisine hidayet yani doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa... Onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış Allahu allah Teala'nın bu ümmeti olan fazlu keremiyle her asırda dinin güzelliklerini örten ve tertemiz berraklığını bulandıran veya onu devre dışı bırakmaya kast eden bidatlere karşı duracak, ilminde sağlam, rasih alimler göndermiştir. Bu Allahu Teala'nın Hicr suresinde beyan ettiği dinini ve şeriatını koruma hususundaki vaadinin gerçekleşmesidir. Zikri yani Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lahafizun. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadis kitaplarında sünen ve müsnetler ve diğerlerinde sabit olan hadisi şerifindeki sözünü ümmetimden bir grup Allah azze ve celle'nin emirlerini yaşatmaya devam edeceklerdir. Allah'ın emri ulaşıncaya kadar onlara hiç kimsenin Ezası veya muhalefeti onlara zarar vermez. Onlar insanlar arasında belirgin kimselerdir. Bu hadisin başka rivayetlerde de vardır kardeşlerim. Üçüncü olarak Hicri 14. asrın son çeyreğinde Abdullah el-Habeşi adında bir kişinin önderliğinde bir cemaat çıkmıştır. Bu kişi Habeşistan'dan göç edip sapıklıklarıyla Şam'a gelir. Oradan oraya dolaşırken Lübnan'a yerleşir. Ve insanları kendi yoluna davet etmeye başlar. Müntesiplerini yani kendisine intisap edenleri, ona tabi olanları artırır ve cehmiye, muhtezile, kubriye ve sufiye karışımı olan inançlarını yayar. Düşüncelerinden asla taviz vermez ve onları yaymak için tartışmalar yapar, fikirlerine çağıran kitaplar ve gazeteler basar. Bu cemaatin yayınladığı kitap ve gazetelere göz atan kimselerce net olarak anlaşılacaktır ki bu kimseler inançlarında ehli sünnet vel cemaatten ayrılmışlardır. Örnek olması için inançlarından bazılarını burada söyleyelim. Bilindiği üzere sahabe, tabiinin ve bugüne kadar onların yolunu takip eden Müslümanların inancına göre iman, dil ile ikrar, kalp ile tasdik ve azalar ile uygun davranışlarda bulunmaktadır. Bulunmaktır. Tasdik ile beraber kalbin onayı, şeriata uygunluk ve boyun eğmede olmalıdır. Aksi halde sağlam bir imandan bahsedilemez. Bu kabil akide ile ilgili selefi salihinden oldukça fazla nakiller vardır. Bunlardan biri de İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhin, Allah ona rahmet etsin şu sözüdür. Sahabe, tabi'in, onlardan sonrakiler ve onlara yetişenlerin hepsi de icma etmişlerdir ki, iman, söz, fiil ve niyettir. Bunların üçünden biri olmadan diğeri olmaz. Yani mütelazımı kardeşlerin birbirini tamamlayan. illaki üçü de bir arada olacak. İkincisi, ölülerden yardım dilemeyi ondan başkasına sığınmayı ve Allah'ın dışında onlardan dilekte bulunmayı caiz sayarlar. Bu ise Kur'an'ın nası, sünnet ve Müslümanların icmasıyla şirktir. Bu şirk, ilk müşrikler olan Kureyş kafirleri ve diğerlerinin dinidir. Onlar hakkında Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur ve ya ibuduna min dunillahi ma la yadurruhum ve la yenfa'uhum ve yekuluna ha'ulahi'ş şefaa'una 'indallah onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır diyorlar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 Ayrılığa düştükleri şeyler de aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz ki Allah yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola iletmez. Yine Allah Azze ve Celle En'am suresinde De ki karanın ve denizin karanlıklarından yani tehlikelerinden sizi kim kurtarır ki? O zaman ona gizli gizli yalvararak eğer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 Yine diğer bir ayeti kerimede, Fatır suresinde, işte bütün bunları yapan Rabbiniz Allah'tır, mülk O'nundur, O'nu bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise bir çekirde kabuğuna bile söz geçiremezler. Eğer onları yani putları çağırırsanız sizin çağırmanızı işitmezler, faraza işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. Bu gerçeği sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiç kimse haber veremez. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz de Sünen sahiplerinde sahih isnatla rivayet ettikleri bir hadiste Dua ibadettir buyurmuştur. Kardeşlerim bu konudaki ayet ve hadisler daha pek çoktur. Ve bütün bu ayet ve hadisler, ilk müşriklerin, Allah'ın yaratıcı, rızık veren, fayda ve zarar veren vasıflarını biliyorlardı. Ancak buna rağmen, ancak buna rağmen Allah katında kendilerine şefaatçilik etmeleri için ve onları Allah'a yakınlaştırsınlar diye putlarına tapıyorlardı. Böylece Allah, onları kâfir etmiş ve kâfirliklerine ve müşrikliklerine hükmetmiştir. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ına da Allah'ın birliğine inanan kullar oluncaya kadar onlarla savaşmayı emretmiştir. Nitekim bu konuda Enfal suresinde Allah azze ve celle fitne ortadan kalkınca ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın buyurmuştur. Bu konuda alimler birçok kitaplar yazmışlar. Bu kitaplarında beraberinde peygamberler ve kitaplar gönderdiği İslam hakikatini açıklamışlardır. Yine bu kitaplarda cahiliye ehlinin din anlayışlarını, akidelerini ve Allah'ın şeriatına muhalif olan amellerini de açıklamışlardır. Bunların başında birçok kitabında bu usta çok kıymetli bilgilere yer veren Şeyhül İslam İbni Teymiyye Allah ona rahmet etsin gelir. Bunlardan en muhtasar olanı Kaideyi i fi't Tavas Ses mi yok davetçi? Ses yok mu? Ha, var mı tamam elhamdülillah. Fi tevessülü ve'l Vesile kitabıdır. Evet kardeşlerim. 3. olarak onların nazarında Kur'an-ı Kerim Allah'ın hakiki kelamı değildir. Kur'an'ın nası peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ve Müslümanların icmasıyla malumdur ki Allahu Teala celaline yakışır bir biçimde nasıl isterse ve ne zaman isterse konuşur. Kur'an-ı Kerim, harfleri ve manalarıyla Allah'ın gerçek sözüdür. Bir dakika inşallah. Evet. Ben zaten ekranla fazla ilgilenmiyorum inşallah. Yazılara pek dikkat etmiyorum, kusura bakmayın. Evet Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin Tevbe suresinde ve eğer müşriklerden biri senden aman dilerse Allah'ın kelamını işitip dinleyinceye kadar ona aman ver. Yine Nisa suresinde Allah Musa ile de doğrudan konuştu. Yine başka bir ayet kerimede Enam suresinde Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır Bakara suresinde Allah azze ve celle oysa ki onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işiter, işitirler ve iyice anladıktan sonra bile bile onu tahrif ederlerdi Fetih suresinde onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler de ki siz asla bizim peşimize düşemeyeceksiniz. Dördüncü olarak Kur'an ve sünnette varit olan Allah'ın sıfatları hakkındaki nasların tevilini caiz görürler. Bu ise sahabe ve tabiinden bugüne kadar onların yolundan giden Müslümanların icmağına terstir. Zira onlar Allah hepsinden razı olsun Allah'ın isim ve sıfatlarına, Nasların delalet ettiği ölçüde onları herhangi bir biçimde tahrif, tatil veya keyfiyet atfetmeden ve benzetmeye tabi tutmaksızın iman edilmesi gerektiğinin farz olduğuna inanmaktadırlar. Bilakis Allah azze ve celle'nin eşi ve benzerinin bulunmadığına ve onun her şeyi hakkıyla duyan ve gören olduğuna iman ederler. Allah'ın kendini tanımladığı sıfatları ondan soyutlamazlar, kelimelerin yerlerini değiştirmezler, onun isimlerini ve ayetlerini inkar etmezler, onun sıfatlarını yarattıklarının sıfatlarına benzetmezler ve ona keyfiyet izafe etmezler, zira onun asla adaşı, dengi ve ortağı yoktur. İmam-ı Şafi razı olsun şöyle demiştir. Allah'a Allah'tan gelene murad ettiğine iman ettim. Resulullah'a ondan gelene onun murad ettiğine iman ettim. Ahmet bin Hanbel Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Allah'ın isim ve sıfatlarına iman eder ve tasdik ederiz. Allah Resulüne karşı gelmeyiz kendisini vasfettiğinden başkasıyla da asla vasf Beşinci 5. olarak kardeşlerim batıl inançlarından bir diğeri de Allahu Teala'nın yarattıklarına olan üstünlüğünü reddetmek reddetmeleridir. Kur'an ayetlerinin ve nebevi hadislerin delalet ettiği kesin delilleri selim fıtrata Sarih akla ve Müslümanların itikadına göre Allah Celle Celaluhu yaratıklarından üstündür, arşına istiva etmiştir ve kullarının yapıp ettiği hiçbir şeyden habersiz değildir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in yedi ayrı yerinde şöyle buyurmuştur. Mesela Yunus Suresi 3. Ayette Allah Azze ve Celle ثُمَّ اسْتَوَ عَلَى buyurmaktadır. Sonra da işleri yerli yerince idare ederek arşa istiva etti. Fatır suresinde Allah azze ve celle İleyhi yes'adul kelimut tayyibu vel amelus salihü yerfe'uhu. Ona ancak güzel sözler yükselir, ulaşır. Onları da Allah'a ameli salih ulaştırır. Süre-i Bakara'da Vahhual Ali yul Azim o yücedir uludur. Ala süresinde Allah Azza ve Jalla Səbbi hisma Rabb kel yüce Rabbinin adını tesbihet. Nahal süresinde Vəllahi yasjud ma fi al-ı Semaat və ma fi al-ı Arḍ min dabbə və al-ı Malaikat la yastakbirun. Yekhafuna rabbahum min ferqihim ve yefalun ma yuemrun. bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuda birçok sahih hadis rivayet edilmiştir. Bunlardan biri mütevatir yolla bize ulaşan Miraç kıssasıdır. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gökyüzü katmanlarını birer birer geçerek Rabb-i Teala'ya ulaşır ve Allahu Teala'nın kendisinde kendisine nidada bulunur. Kendisine 50 vakit namaz farz kılınır ve Musa ile selam ile rabb Teala arasında gidip gelerek her defasında Musa Aleyhisselam sorar ve o da haber verir. Dönüp tekrar Rablerinden hafifletme dileder. O da Rabbine çıkıp hafifletme talebinde bulunur. Bir başkası Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre radiyallahu anhu an Allah'ından razı olsun rivayet ettiği şu hadistir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Allah mahlukatı yarattığında bir kitaba yazdı. Bu ise arşın üstünde kendi yanındadır. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Yine Bukhari ve Müslim'de Ebu Said el-Hudri'den Allah razı olsun rivayet edilen bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam bana güvenmiyor musunuz? Ben ki gökte olanın eminiyim. İbni Huzeymin sahihinde ve Ebu Davud'un süneninde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arş suyun üzerinde. Allah da arşın üzerindedir. Allah sizin de neyin üzerinde olduğunuzu bilir. Ve Müslüm'ün sahihinde ve diğerlerinde rivayet eden cariye kıssasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cariyeye sorar. Allah nerede? Cariye göktedir diye cevap verir. Daha sonra ben kimim diye sorar, cariye sen Allah'ın elçisisin der. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Onu hürrietine kavuştur, zira o mü'minedir. İşte Müslümanlar bu akide üzerine yürümektedirler. Allah'a hamd olsun, sahabe, tabiin ve onlara iyilikle bugünlere kadar tabi olanlar. Bu mesele'nin önemine binayen ve be ve Bini aşan deliller sebebiyle ilim ehli kimseler bu konuda Hafız Ebu Abdillah, El El Uluv, Lil Aliyyul Gaffar kitabında ve Hafız İbni El Kayyım, El Cevzi, İstima'ul Cuyuşil İslamiye kitabındaki gibi müstakil eserler telif etmişlerdir. Altıncı olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hakkında yakışıksız şeyler konuşurlar. Bunlardan biri muaviyeyi Allah ondan razı olsun fasıklıkla itham etmeleri bu davranışlarıyla rafizilere benzemekteler. Sahabe-i kiram Allah hepsinden razı olsun arasında vuku bulan hadiselerle ilgili olarak Müslümanlara düşen yorum yapmamak faziletlerine inanarak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile olan arkadaşlıklarına binaen sukud etmektir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabb benim ashabıma sövmeyin. Zira sizden herhangi biri Uhud dağı kadar altın infak esse, esse bile onların değil seviyesine ulaşmak yarıcıklarına bile ulaşamaz. Allah azze ve celle onlar hakkında Kur'an-ı Kerim'de Haşir suresinde şöyle buyurmuştur Onların Ensar ve muhacirlerin Arkasından gelen müminler Ey Rabbimiz Bizi ve imanda bizi geçen Kardeşlerimizi bağışla Kalplerimizde iman edenlere Karşı hiçbir kin Ve haset bırakma Ey Rabbimiz Şüphesiz ki sen kullarına çok şefkatli Ve onlara çok Merhametlisin derler işte peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına karşı doğru düşünce budur. Bu aynı zamanda asırlar boyunca ehli sünnet vel cemaatin de itikadıdır. İmam Ebu Cafer et tahavi Allah ona rahmet etsin ehli sünnet vel cemaatin akidesini beyan ederken der ki Allah Resulü'nün ashabını severiz. Onlardan herhangi birini sevme konusunda diğerinden üstün tutmayız. Onlardan herhangi birinden kendimizi de üstün saymayız. Onlara buğz edene buğz ederiz. Onları ancak hayırla anarız. Onları sevmek dindir, iyilik ve imandır. Onlara buğz etmekse küfürdür, nifak ve zulümdür. Dördüncüsü kardeşlerim, bu cemaate karşı söylenebilecek bir başka şey de Fetvalarındaki açık tutarsızlık ve Kur'an ve sünnetten şer'i naslarla çelişmesidir. Buna örnek olarak kafirlerin mallarını çekmek için oynanan kumarı mübah saymaları ve ekinlerini, hayvanlarını çalmayı, yani bu hırsızlığın fitneye sebep olmaması şartıyla caiz saymaları, yine kafirlerle faizli alışverişte bulunmayı caiz saymaları ihtiyaç sahibi kimselerin haram olan piyango bileti almasını caiz görmeleri bu kimselerin bir başka çelişkileri de namahrem kadınlara camdan aynadan veya televizyon ekranından şehvetle bile olsa bakmayı caiz saymalardır onlara göre namahrem bir kadına bakmayı sürdürmek de haram değildir kendisine haram olan bir kadının bedeninden bir kısmına bakmak, erkekleri kendisine çekme kastı olmak sizin. Bir kadının süslenerek ve kokular sürünerek sokağa çıkması bu taifeye göre haram değildir. Yine kadınlar ve erkeklerin aynı ortamlarda yani ihtilat meselesini bir ara söylemiştik, karışık bulunmalarını mübah saymaları gibi şeriata ters düşen ve büyük günahlardan sayılan saçma sapan fetvalar vermeleri, Allah'ın cezasını celbedecek şeyler nedeniyle ondan afiyet dileriz. Beşinci olarak kardeşlerim, seçkin alimlerin nefretine sebep olan ve doğal olarak onların yazdığı kitaplara olan ilgiyi ve sözlerine olan itimadı artıran yöntemlerinden birisi de İslam alimlerine sövmeleri ...ve onları küçümsemeleridir. Bununla da yetinmeyip... ...onları tekfir etmeleri... ...bu alimlerin başında... ...Müceddid İmam Şeyhülislam İbni Teymiye... ...Allah ona rahmet etsin. Hatta... ...malum şahıs... ...Abdullah El Habeşi... ...bu Salih imam hakkında... ...özel bir kitap bile yazmış... ...ve kitabında... ...onu dalalet ve sapıklığa nispet etmiş... Onun söylemediklerini ona atfetmiş ve ona iftiralar atmıştır. Onun hesabını Allah görsün. Bütün bu hasımlar Allah'ın yanında toplanacaklardır. Ayrıca Müceddid İmam Muhammed bin Süleyman Et-Temimi'nin Allah ona rahmet etsin daveti ve Arap Arap Yarımadası'nda başlattığı ıslah hareketi hakkındaki çirkin sözleri İmam Muhammed bin Süleyman Et-Temimi İnsanları bir olan Allah Teala'ya tevhid akidesine inanmaya ve ona ortak koşmamaya, Kur'an naslarına ve sünnetle amel etmeye, sünneti ikame edip bidatları bitirmeye çağırmıştı. Allah da onun eliyle genel hatlarıyla dinini ihya etmiş ve dilediği kadar bidat ve uydurmaları dinden ayıklamıştır. Allah'ın fazlı keremiyle bu hareketin etkisi İslam aleminin tamamına yayılmış ve bu davet vesilesiyle birçok insanı hidayete erdirmiştir. Bu sapık topluluğun yani ahbaşların oklarını böylesine temiz davete ve onun önderlerine yönetmelerinden yalanlarını kılıflayıp şüpheler ortaya atmalarından özünde Kur'an ve sünnete apaçık bir davet olan bu hareketi inkar etmelerinden başka yapacakları ne olabilirdi ki? Bütün bunları insanları haktan nefret ettirmek ve dost doğru yoldan saptırmak için Allah korusun yapmışlardır. Şüphesiz bu topluluğun, ümmetin o mübarek tertemiz alimlerine olan kinleri, bir olan Allah'a davet eden her davetçiye amel ve inançta, fazilet asrında yaşamış olanların yolundan gidenlere kalplerinde besledikleri kinin delilidir. Onlar, İslam'ın özünden ve hakikatten ne kadar da uzaktırlar. Altıncısı olarak kardeşlerim, buraya kadar zikrettiklerimize ve zikretmediklerimize binaen, komisyon fet fetva komisyonu aşağıdaki hususlara da karar kılmıştır. Bir, Ahbaş cemaati sapık bir fırkadır. Ehli sünnet ve cemaatın dışındadırlar. Bunların yapması gereken, itikadi ve ameli, dinin bütün konularında sahabe-i kiram ve tabi'inlerin yolu olan hakka dönmeleridir. Bu, onlar için en hayırlı olanıdır. İki, bu grubun vermiş olduğu fetvalara uymak caiz değildir. Çünkü bunlar dindarlığı bir takım marjinal söylemlere göre tanımlarlar. Hatta Kur'an ve sünnetin naslarına muhalif bin bir din öngörüler. Bazı şer'i nasların yorumu için hatalı, fasit sözlere itimat ederler. Bütün bunlar Müslümanların genelince fetvalarına olan güven ve itimadını sarsmaktadır. 3. Hem mana ve hem de dayanak yani isnat bakımından hadisler konusundaki sözlerine de güvenilmez. 4. Nerede olursa olsun Müslümanların bu sapık fırkadan uzak durmaları Ve başkalarını da uzak tutmaları Her ne isim altında olursa olsun Onlarla beraber olmamaları Onlara bulaşmış olanlara ve taraftarlarına nasihat etmeleri Fikirlerinin ve itikatlarının saçmalığını beyan etmeleri gerekir Komisyon bu kararlarını insanlara açıklarken Allah'ın güzel isimleri ve yüce sıfatlarını vesile kılarak, Müslümanları bu fitnetin, fitnenin görünen ve görünmeyen şerinden korunmasını niyaz eder. Müslümanlardan dalalete düşenleri hidayete erdirmesini, hallerini düzeltmesini ve tuzakçıların tuzaklarını geri çevirmesini diler. Allah her şeye kadir olandır. Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aile halkına, ashabına ve onlara güzellikle tabi olanlara salat ve selam olsun. Evet, ve ahiru da'ana enilhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en illa ente estagfiruke ve etûbu ileyke Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh Allahumma min